Bismillahirrahmanirrahim, Değerli Diyanet TV izleyicileri, yeni bir İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. Geçen programımızda dinimizi nereden nasıl öğreniyoruz konusu üzerinde durmaya çalışmıştık. Bu bağlamda da şer'i delilleri yani şer'i hükümlerin kaynaklarını anlatmaya başlamıştık. Ve şöyle demiştik. Bir Müslüman öncelikle dini hayatını yönlendirebilmesi için dinin temel kaynakları olan vahyi ve bu vahyin de görünür hale gelmiş olan hali, şekli, Kur'an-ı Kerim ve sünneti iyi bir şekilde anlamış olması gerekir. Bunlar en temel kaynaklardır. Ve bunlardan özellikle Kur'an-ı Kerim üzerinde bilgi vermeye çalışmıştık. Kur'an-ı Kerim şer'i hükümlerin yani dini hükümlerin kendisinden elde edildiği asıl, en asıl, en birinci, en temel kaynaktır demiştik. Ve onun bazı özelliklerinden bahsetmiştik. Birinci kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve her şey Kur'an-ı Kerim'e dayanmak durumundadır. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması, olaylara uygulanması ancak sünnetle, e, mümkün olabilir. Yani daha önce Kur'an-ı Kerim'in delalet şekillerinden bahsetmiş ve Kur'an-ı Kerim'in bazı hükümlerinin başka bir anlamaya meydan vermeyecek şekilde çok açık ve net olduğunu ama bazı hükümlerinin de hem öz ve özet şeklinde hem de e, kapalı bir şekilde bulunduğunu birden fazla anlama gelebileceğini söylemiştik. Bir başka önemli şey daha söylemiştik. O da şuydu. Kur'an-ı Kerim her ne kadar e, dünya ile ilgili, evrenle ilgili, kainatla ilgili, eşya ile ilgili, insanlarla ilgili ve bizim yapıp etmelerimizle hükümlerimizle ilgili pek çok şey ifade etse de, e, nihayetinde sınırlı sayı, e, sayıda ayetlerden meydana e, geliyordu. Bunların açıklamaları ve bunların yeni durumlara uygulanması. Başka bazı kaynaklara da ihtiyaç bırakıyordu. İşte bunlardan ikincisi ve en önemlisi sünnet kaynağıdır. Bugün biraz sünnet üzerinde durmaya çalışalım. Sünnet kelimesi sözlükte yani gidilecek yol, bir gidişat, yöntem, gelenek gibi anlamlara geliyor. Ama bizim dini literatürümüzde başlıca iki temel anlamı var. Birisi şu ki bizim şu andaki konumuzu ilgilendiren de budur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dini tebliğ etmek amacıyla e, ortaya koyduğu sözleri, fiilleri, uygulamaları ve takrirleridir. Yani takrirlerinden maksadımız da kendi yanında bir şey yapılıp da ses çıkarmaması yahut da gıyabında bir şey yapılıp ona ne olumlu ne de olumsuz bir ifadede bulunmaması yahut da olumlu, e, olumluladığına dair bir e, gülme ve benzerleri şekillerde bir ifadede bulunmasına da biz takrirlere adını veriyoruz. Şimdi sünnetin mahiyeti konusu çok geniş bir konudur. Biz bunun burada detaylarına girme imkanımız yok. Ama şu kadarını bilmemiz gerekiyor e, değerli izleyenler. Sünnet e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahyin kontrolünde olarak ilham edilmiş bir e, e, hükümlerdir. Yani sünnet Hazreti Peygamber'in bir e, bir konudaki sözleri, fiilleri yani uygulamaları ve tascipleridir. Ama bunu Hazreti Peygamber kendi başına e, ortaya koymadığı için e, bizim geleneğimizde, bizim literatürümüzde Hazreti Peygamber'in sünnetine de gayrimetlu vahiy adı verilmiştir. Metlu vahiy e, Kur'an-ı Kerim'dir. Yani ibadetlerde namazlarda okunan vahiy anlamında vahiy metlu denilir. Hazreti Peygamber'in sünneti ise o da yine Allahu Teala tarafından Hazreti Peygamber'e ilham edildiği için bir tür vahiy olarak kabul edilmiş ve buna da yani ibadetlerde okunmayan gayri metlu vahiy adı verilmiştir. Sünnet o kadar önemlidir ki bizim dini hükümlerimizi ortaya koymada ve sünnetsiz adeta Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması çok zordur. Yani şöyle bir şey günümüzde de gündeme geliyor. Yani Allah'ın vahiy olarak indirmiş olduğu şey Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim varken bizim sünnete ne ihtiyacımız var? Bu çok anlamsız bir sözdür. Çünkü biraz önce de anlatmaya çalıştığım gibi bir defa Kur'an-ı Kerim'in hükümleri sınırlıdır. Ve bir kısmı da kapalı ve özet bir şekilde gelmiştir. Hz. Peygamber hem sözleriyle hem de açıklamalarıyla bunu açıklamalarını yapmıştır. Mesela Kur'an-ı Kerim'de namazı kılınız, zekatı veriniz emirleri vardır. Ekimus salata ve etuz zekate gibi emirler vardır. Hac yapılmasına dair emirler vardır. Ama bunların açıklamaları Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Bunların açıklamaları yani beyanı Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. Aynı şekilde e, sünnet eee Kur'an-ı Kerim'in e, mesela mutlak olanını kayıtlamıştır. E, genel olanını, umumi olanlarını tahsis etmiştir. Çok genel ifadeleri kayıtlayarak bize bildirmiştir. Hatta bizim kitaplarımızda şöyle yazar. Es-sunnetu kadiyatu alel-kitab. Yani Sünnet Kur'an-ı Kerim'in üzerinde belirleyicidir. Bu şu anlama geliyor, Sünnetin, şey Kur'an-ı Kerim'in pek çok alanının anlam çerçevesini ancak biz sünnetle anlayabiliyoruz, sünnetle belirleyebiliyoruz bunların anlamına gelir. Sünnetin neden gerekli olduğuna biz yine Kur'an-ı Kerim ayetlerinden anlıyoruz. Pek çok ayetlerde Hazreti Peygamber'e ittiba etmeyi ifade eden ifadeler yer almaktadır. Yine e, Hazreti Peygamber'e e, karşı gelenlerin e, büyük bir e, akıbete düçar olacağı anlatılmaktadır. E, Hazreti Peygamber size neyi e, vermişse onu alın, neyi e, sizden nehyetmişse, yasaklamışsa ondan kaçının şeklinde e, pek çok e, ayetler vardır. Yine e, Kur'an-ı Kerim'de e, Hazreti Peygamber'in e, insanlara işte e, ayetleri okuduğu, onlara e, kitabı öğrettiği ve hikmeti öğrettiğine dair ayetler e, vardır. Dolayısıyla bütün bu ayetler gerek Hz. Peygamber'e ittiba etmeyi, itaat etmeyi emreden ayetler, gerekse Hz. Peygamber'in bir hidayet e, rehberi olduğu, e, kitabı öğrettiği, hikmeti öğrettiğine dair e, ayetler, e, Kur'an-ı Kerim'in yanında, sünnetin de şer'i, dini konuların, ...önemli bir kaynağı olduğunu bize e, net açık bir şekilde ifade etmektedir. E, bizim toplumumuzda da İslam toplumlarında da dini kültür ve gelenekler genellikle sünnet üzerinden e, meydana gelmiştir. Yani nereye bakarsak günlük yaşayışımızda, örfümüzde, adetimizde mutlaka sünnetten bir parça e, görebiliyoruz. Bunu selam vermekten tutunda namazların nasıl kılınacağı... Bir e, ticaretin nasıl yapılacağı, evlenmenin, boşanmanın, e, bunların e, dinimize uygun bir şekilde nasıl yerine getirileceği bunların hepsini biz e, sünnetten öğrenmiş e, oluyoruz. Tabi değerli izleyenler sünnetin de kendi içerisinde e, pek çok kısımları vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği e, tevatürle nakledilmiş olmasıydı. Tevatürü daha önce de söylemiştik. Ee, yalan üzere birleşmesi mümkün olmayacak kadar o kadar büyük kalabalıklar tarafından naklediliyor ki yani binlerce yüz binlerce kişi bu Kur'an'ın Hz. Peygamber'e inen Kur'an olduğu ve aynı şekilde de e, daha sonraki nesillere aktarıldığını kabul ediyor ve o şekillerde nesillerden nesillere ulaşmış oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in sübutu konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Fakat sünnet konusunda aynı şeyleri söyleyemeyiz. Çünkü sünnette rivayetlerle yani Hz. Peygamber'in sözleri, fiilleri ve onun tasvipleri yine daha sonraki nesillere rivayet şekillerinde nakledilmiştir. Rivayet edilerek nakledilmiştir. Özellikle ilk, ilk üç asırda Hz. Peygamber'in sünnetini elde etmek, toplamak ve bunları derleyip toparlamak, taslif etmek için alimlerimiz çok büyük gayret sarf etmişlerdir. Ve bu ilk üç asırda sünnet toplanmış bir araya getirilmiştir. Fakat o zamana kadar yani kitaplarda bu hadisler sünnet yer alıncaya kadar çok farklı şekillerde de rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bazı hadisler tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi çok büyük kalabalıklar tarafından nakledildiği için tevatüren rivayet edilmiştir. Yani mütevatir kabul edilir. Ve bu hadislerin Hz. Peygamber'e ait olduğu konusunda en ufak bir şüphe, şek yoktur. Ama bazı hadisler ise yani sünneti bize bildiren bazı hadisler ise Aynı şekilde rivayet edilmemiştir. Kimi zaman bir kişi tarafından, Kimi zaman birkaç kişi tarafından rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bunların Hazreti Peygamber'e aidiyeti konusunda şüpheler bulunmaktadır. Bu hadislerin sünnetin rivayet e, şekliyle ilgili konudur. Bir de e, hadislerin sünnetin anlaşılmasıyla ilgili de Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi benzer bir durum söz konusudur. O da şudur, bazı hadisleri, bazı sünnetleri biz çok net bir şekilde anlıyoruz ne demek istediğini başka bir ihtimale gerek olmayacak şekilde net olarak anlayabiliyoruz. Bunlar tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi delaleti kat'i yani kesin bize anlatmak istediği meramını tam olarak anladığımız kesin rivayetlerdir. Ama bazı hadislerde vardır ki tıpkı kapalı ayetlerde olduğu gibi mücmel ve kapalı ayetlerde olduğu gibi bizlere çok farklı anlamlara gelecek şekillerde rivayet edilmiştir. Dolayısıyla bu hadislerin delaletlerinde de zannilik yani belirsizlik söz konusudur. O halde değerli Diyanet TV izleyicileri, biz gerek Kur'an-ı Kerim'i gerek sünneti değerlendirirken, bunların özelliklerini de dikkate alarak değerlendirmemiz gerekir. Yani şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'in sübutu kat'i olduğu için yani bize intikalinde en ufak bir şüphe olmadığı için onu kesin olarak sübut açısından kesin olarak kabul etmeliyiz. Ama e, ba bazı ayetlerin farklı anlamları bulunabildiği için hangi anlamları e, bize e, ifade ettiğini e, bir emir verirken bir şeyi bize yasaklarken bu hangi anlamlarda olduğunu tespit edilmesi çok önem taşımaktadır. Aynı şekilde sünnet e, e, için de bu durum geçerlidir. Sünnetin artı olarak sübut açısından da yani rivayet şekli bakımından da bir değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Çünkü sünnetin içerisinde Hz. Peygamber'e ait olmasında şüphe bulunan ayet, e, hadisler bulunmaktadır. Aynı zamanda sünnetin anlamında da bazı belirsizlik, belirsizlikler söz konusu olabileceği için Aynı hadisten farklı anlamlarda çıkarılabilmektedir. Bunları neden söylüyorum? Bir sonraki aşamalarda e, iştihat konusuna değineceğiz ve şer hükümlerden, şer'i hükümlerin bu Kur'an ve sünnet metinlerinden nasıl elde edildiği konusunu ele alacağız. Bunu ele alırken, bu çok farklı anlayışların bulunabileceğini anlatacağız. Çünkü elimizde Kur'an-ı Kerim tektir, sünnet tektir, Hazreti Peygamber'in yaşantısı ortadadır. Dolayısıyla dinin farklı anlayışları nasıl söz konusu olabiliyor? Aynı konuda niçin farklı mezhepler ortaya çıkabiliyor? İşte bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in, e, delaleti zanni olan yani farklı anlaşılmalara müsait olan ibarelerinin bulunması, sünnetin de hem rivayet şekli bakımından farklı farklı e, rivayetlerin bulunması, farklı değerde rivayetlerin bulunması ve aynı zamanda da bazı sünnet ibarelerinden, bazı hadislerden farklı anlamlarında çıkmasının söz konusu olmasıdır. Bu açıdan, ee, hadisleri rivayet şekli bakımından bizim ulemamız özellikle hanefilerinkini dikkate alacak olursak mütevatir sünnet, meşhur sünnet ve haber-i vahid diye üç kısımda ayırmışlardır. Çok detaylarına girmek istemiyorum. Bir tevatüren nakledilen yani herkesin e, e, ittifakla kabul ettiği e, rivayetler var. Bir de meşhur olan var. Meşhur olan demek Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleminde e, tevatür düzeyine ulaşmayacak bir ya da iki kişi veya üç beş kişi veya e, sınırlı sayıda kişiler tarafından rivayet edilen ama e, daha sonraki nesillerde yani sahabe döneminden yani ilk rivayet eden sahabeden sonraki nesillerde tevatür derecesine ulaşmış olan had e, hadislere sünnete biz meşhur sünnet diyoruz. Bu özellikle olmayan. E, belli kişiler yani her nesilde gerek sahabe döneminde gerek ondan sonraki dönemlerde her nesilde tevatür derecesine ulaşmamış, şöhrete ulaşmamış e, kişiler tarafından rivayet edilen e, hadislere, sünnete de biz e, haber-i vahid ya da ahad hadisleri adını vermiş oluyoruz. Bu ahad hadisler meselesi çok önemlidir çünkü yine ileride belki zaman zaman buna değineceğiz. Mezhepler arasındaki görüş ayrılıklarının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu haberi vahidin kabul şartlarıyla alakalıdır. Her mezhebin, her ekolün hatta önemli müştehitlerin bu haberi vahidleri delil olarak alma konusunda farklı kriterleri vardır. Çünkü bunlar bir ölçüde zannilik içerdiği için yani sübutu konusunda Hz. Peygamber'e aidiyeti konusunda şüphe taşıdığı için bir mezhebin kabul etmiş olduğu hadisleri başka bir mezhep kabul etmeyebiliyor. Bir mezhebin efendim kriter olarak getirdiği bir kriteri başka bir mezhep kabul etmemiş olabiliyor. Dolayısıyla bazen şöyle şeyler duyarız. Ya işte burada hadis var. Buhari'de geçiyor. E, ...Müslim'de geçiyor. Buna rağmen bu hadisi bırakmışlar. Mesela Hanefi mezhebi başka bir hadis almışlar diye e, söylenebilir ve bu normaldir. Çünkü e, bir hadisin Buhari'de, Müslim'de geçmiş olması onun sahih olduğunu ifade eder o kriterlere göre. Ama e, aynı sahih hadislerle sahih olmak başka bir şeydir. Aynı sahih hadislerle amel edip de oradan hüküm çıkarma konusunda mezhepler bunu farklı değerlendirmiş olabilirler. Yani o açıdan e, bu inceliği de dikkate almamız gerekir. Evet, dinimizi öğrendiğimiz, elde ettiğimiz, dini hükümleri, şer'i hükümleri elde ettiğimiz çok önemli bir kaynağımız da icma'dır. Şimdi icma, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmayan bir kaynaktır. İcmanın mahiyeti şudur, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonraki herhangi bir asırdaki müştehit e, niteliğindeki İslam alimlerinin e, dinimize ait şer'i ameli bir meselenin hükmü üzerinde, dini hükmü üzerinde görüş birliğine varmış olmalarına biz icma adını veriyoruz. Hazreti Peygamber döneminde icma olamaz. Çünkü o dönemde dinin kaynakları e, alimler değil. E, doğrudan doğruya e, vahiydir, Kur'an-ı Kerim'dir vahiy olmadığı yerlerde de Hazreti Peygamber'in sünneti kaynak olarak yeterlidir. Hiçbir meselenin dini hükmü olmadan bırakılması mümkün değildir. Yani hükümsüz bir mesele, hükümsüz bir davranış söz konusu olamaz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra yeni yeni meseleler ortaya çıktığında yani sahabe ve daha sonraki tabiun uleması ve diğer ulemalar Öncelikle bu meseleyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sünnette bir hüküm var mıdır yok mudur bunu araştırmışlardır. Ama eğer buralarda konu ile ilgili onunla doğrudan bağlantılı bir hüküm yoksa ister istemez bu Kur'an'ın sünnetin ruhu onun genel ilkeleri, temel ilkeleri ve ihtiyaçlar dikkate alınarak bunları da dini açıdan çözüme kavuşturmaya çalışmışlardır. Zaman zaman birden fazla aynı konuda mesele ve görüşler ortaya konulmuştur. Yani bir alabildiğine özgür bir iştihat ortamı da olduğu için birçok mezhepler, birçok görüşler ortaya çıkmış olabilir. Bu da meşrudur. Ama Zaman e, zaman da bazı meseleler üzerinde bütün ümmetin ittifakı olmuştur. Mesela hani Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'den sonra musaf haline getiriliyor ve bu konuda bütün ümmetin icma e, icması meydana gelmiş oluyor. Mesela diyelim ki gayrimüslimlerle evlenme meselesi ortaya çıkıyor. E, bu konuda bütün e, bunlarla evlenilmeyeceği konusunda bütün ümmet ittifak ediyor. Ve bunun gibi daha pek çok meselelerde icma oluşmuş oluyor. İşte. İcma da şer'i delillerden birisi haline geliyor. İcmaya, i̇cma hükmüne muhalefet etmek de dini bir hükmü inkar etmek gibi bir e, anlam kazanıyor. Tabii ki icmanın da kendi içinde pek çok kısımları vardır e, değerli izleyenler. Bu söylediklerim her icma için geçerli değildir. Bu icmanın hem nakli konusunda farklı icmalar var, hem şekli konusunda farklı icmalar var, hem de... E, bu alanı konusunda farklı icmalar var. Bizim burada şer'i delillerden inkar edilmesi küfre götüren ve en önemli ittifakla kabul edilen delil olduğunu söylediğimiz icma bizim dini esaslarımız, inanç esaslarımız, ibadet esaslarımız ve temel helal ve haramlarla ilgili üzerinde ittifak edilen temel konularla alakalıdır. Mesela namazın farz olduğu, orucun farz olduğu, diyelim ki şarabın haram olduğu, kumarın haram olduğu, adam öldürmenin haram olduğu, zinanın haram olduğu gibi konularda işte namazın vakitleri, efendim orucun ne zaman tutulacağı, zekatın hangi temel mallardan verileceği gibi konularda ve onun özellikle de farz olması konusunda meydana gelmiş olan icmalar Bunlar aslında dinin temel esaslarını, ana prensiplerini garanti altına alan, bir tür garanti altına alan esaslar olduğu için bunun inkar edilmesi dinden çıkmaya sebep olmuştur. Ama biraz önce anlattığım Kur'an ve sünnette hükmü bulunmayan yeni bir meselenin hükmü konusundaki icma konusunda biraz farklı kanaatler vardır. Bu konuda... Özellikle ikiye ayırarak icma'ya ele almamız gerekiyor. Bir sarı icma vardır, bir de sükuti icma vardır. Sarı icma demek yani bir e, Müslüman alimlerin bir meseleyle ilgili kanaatlerini, dini kanaatlerini, içtihadi görüşlerini tek tek ortaya koymaları ve e, e, birbirlerinden bağımsız olarak yani bir, birbirlerine yani spontane bir şekilde bağımsız olarak ortaya koymaları ama açık bir şekilde, net bir şekilde ortaya koymaları sonra da Bunların bütün görüşlerinin tek bir noktada toplanmasıyla oluşan icmaya biz sarih, açık icma diyoruz. Yani bunu da genellikle e, e, İslam e, alimleri, e, mezhepler e, uyulması gereken bir icma olarak kabul etmişlerdir. Bir de e, sükuti icma dediğimiz bir bölümü vardır ki bu icmayı bazı alimler kabul ediyorlar, bazı alimler kabul etmiyorlar. O da nasıldır? Bir e, dini bir mesele ile ilgili olarak... Bir alim bir görüş bildiriyor veya birkaç tane alim görüşünü, müştehit görüşünü bildiriyor. Ama onun dışındaki alimler bu konuda seslerini çıkarmıyorlar. Yani sükut ediyorlar. Yani bu tabi uzunca bir zaman geçtikten sonra, yani herkesin, bütün alimlerin bu konuya vakıf olabilecekleri belli bir süre geçtikten sonra bir itiraz meydana gelmemişse, bazı alimler özellikle Hanefi ile Hanbeli mezhepleri bunu da bir icma olarak kabul ediyorlar. Çünkü diyorlar eğer e, aksine bir kanaat ileri sürülmemişse e, alimlerin e, üzerinde ittifakı gerçekleştirmiş demektir. E, bir alim eğer karşı duracaksa bu tür konularda... E, e, ...fikrini, iştihadını açık bir şekilde ifade etmiş olması gerekir. Dolayısıyla eğer ifade etmemişse sükut ikrardandır e, gibi kabul etmişler. Mesela Hanefi mezhebi böyle düşünüyor. Ama e, diyelim ki Şafii mezhebi, hayır e, bu şekilde sükut eden alimler başka gerekçelerle sükut etmiş olabilirler. Görüşlerini e, belirtmekten çekinmiş olabilirler. E, yahut da e, konjüktür buna müsait değildir. Ya da kendilerine bu hüküm ulaşmamıştır. Dolayısıyla e, başka alimlerin sükût etmiş olmaları, bu konuda sesini çıkarmamış olmaları mutlaka da bu görüşü kabul ettiği anlamına gelmez diyorlar. Dolayısıyla sükuti icmayı bir delil olarak kabul etmiyorlar. Tabi ayrıntılarına biz e, girmek istemiyoruz. Evet e, şer'i delillerden üçüncüsü de icmadır. Bir başka delilimiz de değerli izleyiciler, kıyas delilidir. Aslında bunu genel anlamda iştihat delili olarak da söyleyebiliriz. İştihat en genel anlamda, belki biraz daha bunun ayrıntılarına gireriz. İştihat en genel anlamda dinin kaynaklarını anlayarak oradan amel etmemiz için, uygulamamız için gerekli olan şer'i hükümleri çıkarma konusunda... Olanca gücümüzü sarf etmek, bütün e, va, e, bütün e, gücümüzü e, ortaya koymak anlamındadır iştihat. Şimdi biraz önce dedim ki e, elimizde e, kaynak olarak Kur'an-ı Kerim vardır, e, sünnet vardır. Ama Kur'an-ı Kerim e, bir vahidir, bir metindir. Aynı şekilde... Sünnet de elimizde kitaplarda yazılmış bir e, metin bir yazılı e, nas'tır. Bunlara nas adı e, verilir. Dolayısıyla bunların e, öncelikle anlaşılması, e, daha sonra bunun yorumlanması, daha sonra da buradan çıkarılan hükümlerin belli kategoriler halinde, farz gibi, vacip gibi, mendup gibi, mubah gibi, haram gibi, mekruh gibi, kategoriler halinde tasdif edilmesi, sınıflandırılması gerekir. İşte... En genel anlamda iştihat, bütün şer'i delillerden, kaynaklardan şer'i hükmü çıkarmak anlamındadır. Ama dar anlamda ise Kur'an ve sünnet gibi ya da icma bunlara dayanan icma gibi e, delillerin bulunmadığı ya yani bir meseleyle ilgili bu konuda hüküm bulunmayan alanlarda Kur'an ve sünnetin ruhundan, ilkelerinden ve e, onların benzerlerinden Yeni bir meselenin hükmünü çıkarmaya biz iştihat adını vermiş oluyor. Yani oluyoruz. Yani dar anlamda Kur'an ve sünnetin olmadığı konularda aklımızı da kullanarak e, zihinsel e, bir faaliyette de e, bulunarak e, yeni bir meselenin hükmünü e, ortaya koymaya bir, biz iştihat adını veriyoruz. Yani bu da dar anlamda daha dar anlamda kıyas anlamına Geliyor, kıyas yapmak anlamına geliyor. Bu iştahatın formlarını ve bu bağlamda şer'i delillerden kıyasın ne anlamına geldiğini inşallah bir sonraki programımızda ele alacağız. Bir hafta sonra buluşmak üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.